Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve İklim Acil Programı başladı. Ben Can Tombil Teknik Masada arkadaşım Rob Lantayar'la beraber İklim Acil Programı'na başlamış bulunmaktayız. Bugün iki telefon bağlantımız olacak ve bu telefon bağlantılarında e, hem Ayvalık'tan hem de Bodrum'dan İklim Acil Çalışma Grupları ile alakalı son bilgileri alacağız. Neler yapılıyor, hangi motivasyonla beraber harekete geçildi ve bu konuyla alakalı... Neler yapılmak isteniyor sorularını öğrenmeye çalışacağız. İlk telefon bağlantımız Defne Kor Yürek'le bağlandık. Günaydın Defne Hanım. Günaydınlar, iyi günler dilerim. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, çok, çok güzel sıkıyorum. günlerden geçmiyoruz ama bir şekilde bunları aynı şekilde dile getirmemiz de gerekiyor. Bir, e, çünkü Aynen. Çünkü büyük bir krizin içerisindeyiz ve bu krizle alakalı olarak da yurttaşların başlattığı girişimler var. Bu girişimlerden bir tanesini de daha önce de Açık Radyo'da ve Açık Gazete'de almıştık. İklim Acil e, Çalışma Grubu olarak Ayvalık'ta çalışmalara başlanıldı. Bu grupla ve bu çalışmalarla alakalı olarak e, bir şeylerden bahsedebilmek mümkün olabilir mi girişte? Ve ondan sonrasında biraz daha detayları öğrenebiliriz sizden efendim. Elbette aslında Kent Konseyi'nin içerisinde kurulduk. Kent Konseyi'nin çalışma gruplarından biri olarak bu dönem Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun ve aynı zamanda köyden de arkadaşım, komşum Havva Taylan'ın önerisiyle önce aslında gastronomiden girdik. Ama aciliyetin ikinde olduğunu konuştukça ilerleyip bir çalışma grubunu bu yönde kurmanın yani elzem olduğunu <gülüyor> ve Ayvalık'ın özellikle de imzacı beviyelerden biri olması sebebiyle iklim krizine uyum bağlamında imza zaten e, bir avuç ilçe belediyesinden biri olması sebebiyle ve burada e, son derece de aktif bir genç grup olmasının da şeyiyle desteğiyle e, iklim aciliyetini konuşan e, bu bağlamda grevlerini toplantılarını e, buluşmalarını devam ettiren Biz de esas sorumlular olarak bir çalışma grubu kuralım. Ve mümkünse ilk yapacağımız şey de hem belediyeye hem de buradaki sivil inisiyatiflere bir politika belirleyebilecekleri altyapı hazırlıyoruz istedik. Evet. Çalışma grubumuzun kurulmasının esas sebebi budur. Politika belirleyebilmek, ortak politika belirleyebilmek. Bu anlamda da yerelde Kent Konseyi'nden daha doğru bir yapı yoktu herhalde. Evet, evet. Bir sivil inisiyatif her zaman çok değerli ama... Hediye'ye bu kadar yakın, e, vilayetle bu kadar yakın konuşabilecek, e, katılımcı demokrasi e, savunabilecek bir yapım içerisinde bunu kurmuş olmaktan açıkçası çok şeyim, heyecanlıyım. Evet, e, talepler şekillenmeye başladı mı? Ne gibi konular üzerinde çalışmalar yapılacak gibi şeyler tartışmaya başlandı mı acaba? Yani aslında kuruluş amacımız gibi bir politika belirleyebilmekti. Ortak politika belirleyebilmekti. Her yıl yeniden bakacağımız, yeniden değerlendireceğimiz hepimizin üzerinde e, odaklanabileceği, işte en küçüğünden en büyüğüne bütün sivil inisiyatiflerin, e, bürokratik çevrelerin, e, belediyenin üzerine çalışabileceği konuları belirleyebilmekti. Onun için biraz daha vaktimiz var. Onu herhalde sonbaharda tamamlamış olacağız. Ama bu süreç içerisinde... Ee, özellikle nereden başlayalım deyince en fazla eğitime insanlar şey yapıyorlar, e, işaret ediyorlar. Yani evet bir iklimle ilgili mesele hakkında herkes ama bu bu nedir tam ne oluyor neresindeyiz niçin Ayvalık özellikle örneğin kömür yakan bir şey, ilçe ee, ısınmasını kömürden e, idame ettiren bir ilçe ee, bunun yerine doğal gaz olmanın eski bakışla çevre çözümü var gibi ama. Kelili bağlamında ama iklime çözümü yok. Bu ikisinin arasındaki farkları e, ortak anlayış için film gösterimleri, toplantılar, e, eğitim e, atölyeleri ilk başta yapacaklarımızın arasında görünüyor. Bu hafta sonu her cumartesi buluşuyoruz. Hı -hı. E, takvimimiz belli olacak. Umud ediyoruz haftalarda daha geniş bir ekiple e, size bunları anlatacağımız bir yayınımız da olur. Evet efendim. E, galiba çağrılara da, oradaki da yay balıkların katılımına da açık. Evet tabii ki, tabii ki. Evet, nasıl ulaşabilirler size acaba? Facebook'ta güzel bir şey kurduk, grup kurduk. Hı hı. Ee, Ayvalık Kent Konseyi, iklim acil çalışma grubu diye... E, i̇klim Ağacı Çalışma Grubu diye küçük bir arama yapılacak olursa, tarama yapılacak olsa Facebook'ta eminim bize ulaşılır. E, i̇ki tane soru soruyoruz girerken e, e, gruba dahil olmak isteyenlere. Tamamen meraktan, herkes nerede duruyor anlamak için. Ayvalıklı mısınız diyoruz. Ayvalıklı olmayanlara da açıyoruz. İnan versin inşallah buradaki tartışmalar zira. Evet. E, ikinci sorumuz da e, iklim acil deyince ilk adım ne olmalı diye görüyorsunuz diyoruz. Bana sorarsanız bir kısmı gayet ikinci, beşinci olan ama bir kısım bana göre birincil olan ama her cevaplayanın kendi birinciliğini seçmeye teşvik eden ikincide bir sorumuz var. Bunların üzerinden grubumuzu oluşturup... Henüz konuşma noktasına varmadık. Sadece işte bazı yeni heyecanlı e, gelişmeli heyecanları derken bu pozitif anlamda söylemiyorum. Antarktika'da 20 derece iyi görmek aslında asla tabii ki şey değil pozitif bir şey değil ama gözümüzü açacak, e, dehşete düşürecek haberleri paylaşarak başladık. Umut ediyoruz onun altında da tartışmalar başlayacaktır şu vakti. Herkes dediğime biraz daha kaynaştıkça. Evet efendim çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bize aktardığınız için. E, teşekkür ediyoruz. Bizden lütfen borcuma kocaman selamlarımızı, e, iyi niyet e, direklerimizi ve omuz omuza durduğumuz e, haberini iletirseniz çok seviniriz. Onları yakinen Elbette. takip ediyoruz. Buluşmak dileğiyle inşallah. Elbette çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet şimdi ikinci telefon bağlantımızı yapacağız. Bodrum İklim Acil grubundan, İklim Acil çağrısından... Ee, yaklaşık Mart geçtiğimiz özür dilerim Nisan ayından beri e, devam etmekte olan iklim grevleriyle beraber başlayan ve halen devam etmekte olan çalışmalar var Bodrum kent merkezi içerisinde ve aynı zamanda yerelle de iletişime geçmiş durumdalar. Ee, Bodrum iklim acil çağrısından Yasemin Akgüz'e bağlanacağız birazdan. Robo'nun telefon bağlantısını ayarlamaya çalışıyor. O esnada da aynı şekilde e, Grev tarihinin de belli olduğunu da aynı, e, Dile getirmemiz gerekiyor galiba Türkiye genelinde e, Gençlerin, çocukların, öğrencilerin iklim için okul grevi çağrısı 3 Nisan itibariyle Gerçekleşecek Bu çağrıyla beraber sokaklara çıkılacak Ve e, çeşitli etkinlikler Türkiye'nin dört tarafında düzenlenecek Bunlar da aynı zamanda Bodrum'da da olacak Ayvalık'ta da olacak Buradan çıkan, bu grevden çıkan Ve devamında da İklim acil çağrısına doğru evrilen... E, ...bir grup daha var Bodrum'da. E, telefon bağlantımızda... ...Yasemin Akgüz var şimdi. Günaydın Yasemin Hanım. Günaydın Can Bey. E, sizden hemen önce... E, Ayvalı'a bağlandık. Defne Korlu'ya. Evet. O, o çalışmalarını bize biraz bahsetti. Evet, Biz de hı hı. aynı şekilde e, bu çalışmaların ne şekilde olduğunu ve neler yaptığınızı size bahsetmek, sizden duymak istiyoruz daha doğrusu. Ama her şeyden önce nasıl bu hı hı. fikir ortaya çıktı onu dinleyicilerimize aktarabilirseniz çok seviniriz. Ee, Bodrum için acil çaresi olarak bizim e, harekete geçmeniz aslında 20 Eylül'deki küresel iklim grevi döneminde oldu. 20, 20, 27 Eylül Bodrum Meydan'da olan eylemler sırasında biz 5 kadın bir araya geldik çocuklarımızla beraber hı hı. ve bir Bodrum İklim Acil Çağrısı grubu oluşturduk. Daha sonra bu hareketi sürekli devam ettirmek niyetiyle her cuma meydanda biz eylemlerimize devam ettik. 8 e, hafta sonunda çocuklarımızla birlikte eylemlerimize devam ettik. 8 haftanın sonunda Bodrum Kent Konseyi'nde bir çalışma grubu kurduk. Hı hı. Yani bundaki niyetimiz de sivil toplumun desteğini almak, onlarla fikir alışverişinde bulunmak artı En önemlisi yerel olarak belediye ile ilişkilerimizden daha sağlam bir temele oturmaktı. Ee, sonrasında çok güzel gelişmeler oldu. 11. haftamızda 5 Aralık'ta Bodrum Belediyesi İkin İkin Kentler Deklarasyonu imza attı. Bana öne yak olmuş olduk. İkin İkin Kentler Deklarasyonu imza atmaması gerçekten bizim belediye ile ilişkilerimiz, ilişkilerimizin kent konseyi bünyesinde çalışmalarımızın farklı bir boyuta taşınması sağladı. Ee, ...şu anda da hırılırız çalışmaya devam ediyoruz... ...kent konusuyla ilgili Evet. Ee, o zaman şey de söyleyeyim... ...talepler neler? Neler yapılmak isteniyor? İlk strateji yani konusunda çalışan bir grup olarak... ...tabii ki global e, taleplerimiz belli. İlk önceliğimiz fos fosil yakıt kullanımının... ...tamamen dünya çatında bırakılması... İkim, krizinin, ...ikim krizi konusunda... ...dünyada doğruların söylenmesi... ...ciddi adımların atılması... Paris İklim Anlaşması'nın gereklerinin yerine getirilmesi... Ama yerel bir grup olduğumuz için yerel olarak Bodrum gibi hassas ve kırılgan bir bölgede, iklim krizi konusunda hassas ve kırılgan olan bir bölgede ciddi çalışmaların acil olarak yapılmasını talep ediyoruz. Evet. E, bu konuda iklim için kentler deklarasyonuna imza atılması, ve bu deklarasyonun gereği olarak iklim eylem planının hazırlanması konusunu çok yakından takip ediyoruz. E, 350 Türkiye'nin çok ciddi destekleri var bu süreç içerisinde. Belediye ile sürekli de, e, görüşmeler halindeyiz. Yani iklim planının bir önem evvel hazırlanıp bu konuda ciddi harekete geçirmesini istiyoruz. Evet. Öncelikle söylediğimiz şu anda bu. Evet aynı zamanda eğitimle alakalı bir takım çalışmalar da oluyor diyebiliyorum. Haha evet, evet bizim belediye ile eğitim ve yenilenebilir enerjiye geçiş konusunda çalışmalarımızda devam ediyor. Hı hı. Eğitim faaliyetleri için biz belediye bir proje sunumu yaptık. Bu projemiz dün kabul edildi. Bu konuda tam olarak harekete geçmiş durumdayız. Eğitim faaliyeti olarak lisebirlere yönelik bir eğitim e, paketi hazırlıyoruz şu anda. Amacımız sürdürülebilir bir eğitim paketi olması bunun. Yani biz eğitim verdik çıktık sonrasında ne olursa olsun şeklinde bir yaklaşım değildi. E, gerçekten e, özenli bir şekilde hazırlanmış, eğitmen eğitimlerini de içine kapsayan e, ciddi bir projeyle belediyede e, bir yıllık bir eğitim sürdüğünden sonra bırakabileceğiniz ve sonraki dönemlerde de devamını sağlanabileceği İklim krizli eğitim paketi hazırlıyor içerisindeyiz şu anda. Ee, bunun içerisinde şöyle bir şey ekledik. Okullara gittiğimizde okullardan e, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne temsilciler almayı talep edeceğiz. Yine belediyenin desteğiyle. Hı. Önce Kent, Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nde iklim krizi konusunda sürekli çalışan bu konuya dönüm vermiş bir gençler topluluğu oluşturmak istiyoruz. Hı hı. Ki bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Uzun vadede bu çalışmaların sürekli devam edebilmesi için. öğrenciler, gençler ve onların aileleri seviyesinde yayılan bir eğitim seferberliğinin öne yak olacağını düşünüyoruz. Yani bu projemiz kabul edildi ve bundan dolayı da son derece mutluyuz. Bunun dışında iklim eden planı hazırlık sürecini takip ediyoruz ama diğer yandan Bodrum Belediyesi'nin stratejik planda da belirttiği bir takım yenilenebilir enerji projeleri var. Evet. Biz acil dönüşüm çerçevesinde, fosil yakıtların bırakılıp yenilebilir enerjiye geçişin çok önemli bir ayak olduğunu düşünüyoruz. E, bu yenilebilir enerjiye geçiş konusunda e, 4-5. Ya toplantımızı yaptık belediyeyle. Yine gelecek hafta başka bir toplantı yapacağız. Bu toplantılar çerçevesinde belediyenin mevcut olan projeleri konusunda e, temelinde, resmiyle, 350 organize diyor bu, Türkiye organize ediyor bu toplantıları. E, bu toplantılar çerçevesinde bu projeleri bir araya getirip Hı hı. maddi problemleri çözmekte şimdi öncelik olarak maalesef e, biliyorsunuz yani bu konuda çok güzel projeler var çok güzel planlar var ama olay hep maddiyete gelip dayanıyor ve evet. belediyelerde bu konuda sıkışmış durumdalar e, bir kaynak arayışı içerisindeyiz eğer o sağlanırsa e, çok güzel bu planlanmış olan projelerin dineş enerjisi projeleri var biyo dizel projeleri var e, jeotermal suların ısıtma amaçlı kullanılması ile ilgili bir takım projeler var biz bunların yapılması konusunda bir şekilde belediyeye bir destek ayak olmuş olacak. Evet, yurttaş girişimi ile beraber yönetimlerin desteklenmesi ve bu konuyla alakalı harekete geçirilmesinin sağlanması aslında tam tabii, olarak tabii, şu anda. Tabii tabii yani biz şey. biz bizim düşüncemiz de iklim krizi konusundaki çalışmaların yerelden yükselmesi lazım. Evet. Yani biz genel olarak global olarak tabii ki bu harekete sonuna kadar destekliyoruz ve bütün yaptığımız eylemler, çalışmalar bu paralelde gidiyor. Ama yerel olarak çalışmalar yapılıp ...belediyelerin bu konuda bir şeyler yapmasını sağlayabilirsek, bunun her tarafa dağılacağına inanıyoruz bir şekilde. Evet efendim. Peki size dahil olmak isteyenler, sizinle beraber bir şeyler yapmak isteyenler... ...daha doğrusu destek vermek isteyen Bodrumlular ve Türkiye'nin dörtlü tarafından hiç yaz aylarında Bodrum'a gelen insanlar da aynı şekilde... ...nasıl Hı -hı. ulaşabilirler, ne yapabilirler? Sosyal medya son derece aktivist, e, Facebook, Twitter, Instagram hesaplarımız var. Bodrum İklim Acil Çağrısı olarak arama yapılırsa oradan bize e, çok kısa bir sürede ulaşması sağlanabilir. Evet, Bodrum İklim Acil Çağrısı. Sorun. Çok teşekkür ederiz Yasemin Hanım. E, son bir şey söylemek Tabii, istiyorum. Buyurun. Ayvalık'ta e, İklim Acil Çalışma Grubu'nun kurulması bizi gerçekten çok mutlu etti. E, bu çalışmaların yayılmasının dağılması biz gerektiğini düşünüyoruz. Kent Konseyleri Birliği'sinde. Onları tebrik ediyoruz ve Resmi Hanım'ın da dediği gibi omuz omuza yürümek istiyoruz, karşılıklı destek halinde olmak istiyoruz. Hatta bir iletişim hattı kurabilirsek onlarla, hı hı. Türkiye'de olan olabilecek diğer kent konseyi çalışma gruplarıyla o taklaşı daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Evet, buradan ben de İstanbul. Yani olabilir. İstanbul adına konuşayım. İstanbul'da da İstanbul Büyükşehir Belediyesi içerisinde ve Şişli Kent Konseyi içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent evet. Konseyi içerisinde ve Şişli Belediyesi'ndeki Kent Konseyi içerisinde de iklim ile alakalı çalışma grupları kurulmak isteniyor. Bu konuyla alakalı çeşitli girişimler var, çabalar var. var. Belki hepsini bir araya getirip koordine bir şekilde nelerin yapılabileceğini yurttaşlar aracılığıyla gösterebiliriz evet. diye düşünüyorum. Evet yani bunlar gerçekten çok güzel haberler. İktim krizi hareketinde yerel hareket çok önemli yani yerelin karakterine göre hareket çok önemli ama ortak birçok nokta var. Biz bu noktalarda e, bilgi alışverişinde bulunursak çok faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, önümüzdeki günlerde belki daha detaylı olarak tartışabilirsem yüz yüze hem de aynı zamanda radyo programı aracılığıyla hem de bu konuyla alakalı ilgili olan bu konuyla alakalı olarak çalışan sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle beraber neler yapılabileceği daha uzun boylu tartışılabilir diye düşünüyorum. Aha, Çok tamam, teşekkürler abi. Ben Yasemin teşekkür Hanım. ederim, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Evet iki yerel örneği bugün programımızda konuk aldık. Bir yerel örneği de yurt dışından alalım. Londra'daki son durumla alakalı belki bir bilgi verebiliriz sizlere. Extinction Rebellion'ın Airport Pulse, Heathrow Pulse adlı projesi sonunda başarıya ulaştı. Heathrow e, Havalimanı'nın üçüncü pisti inşası yasalara aykırı bulundu. Uzun zamandır devam eden bir mücadele vardı orada da. E, İngiltere'de hükümetin Londra Heathrow Havalimanı'nın havaalanının... ...üçüncü bir pist inşa edilmesi planlarını mahkeme belirsizli, mahkeme kararıyla beraber... belirsizliğe girdiğinden bahsediliyor BBC3'in haberinde. Temiz Mahkemesi hükümetin üçüncü pist kararını yasalara aykırı bulmuş... Ve İngiltere'nin iklim değişikliğini azaltma taahhütlerine uygun olması koşuluyla yapabileceğini hükmetmiş. Hükümetin karara itiraz etme yetkisi de bulunmuyormuş. Hakkı da bulunmuyormuş. Mahkeme hükümetin yeni pistle ilgili kararında 2015 Paris İklim Anlaşması'nın dikkate alınmadığını belirtmiş. Söz konusu anlaşma diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Küresel sıcaklık artışının 200, bu yüzyılın sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2 dereceyle sınırlanmasını öngörüyor diye yazmışlar. Davacı birçok örgütü vardı bunlardan bir tanesinde Greenpeace olduğu yazıyor. BBC Türkçe'nin haberinde mahkeme kararından sonra hükümetin Heathrow'u genişletme planından tamamen vazgeçmesi gerektiğini söylemiş Greenpeace İngiltere Direktörü John Sowen. Üçüncü pistin önüne maliyet, gürültü, hava kirliliği, habitat kaybı, erişim gibi pek çok sorun var. Şimdi aşamaları aşmaları gereken bir engel daha çıktı demiş. Ve Heathrow'un halkla ilişkiler makinesi yeni pistin karbon, karbon gerçeğini örtemez. Planları havaya küçük bir ülke kadar kirletecek demiş. Başbakan Boris Johnson da e, üçüncü pistin bir daha gündeme getirmemek üzere iptal etmeli diye konuşmuş Greenpeace İngiltere D direktörü John Sawin. Yararlardan bugün size örnekler vermeye çalıştık. Neler olup neleri bittiğine dair. İlk örneğimiz... E, ilk örneğimiz... Ayvalık'tan da Defne Koruyla'ya bağlandık. İklim Acil Çalışma Grubu, Kent Konseyi'ndeki çalışmaların başlangıcını nasıl yaptıklarını ve neler talep ettiklerini bizlere anlattı. İkinci olarak da Bodrum'a bağlandık. Bodrum'da da İklim Acil Çağrısı İklim Acil Grubu Çağrısı tam olarak ismini söyleyemedim, özür dilerim. Yasemin Akbaş'a bağlandık. O da aynı şekilde bizlere neler yaptıklarını ve neler yapmak istediklerini planlarının neler olduğunu bizlere aktardı. Bu vesileyle de neler olup bittiğini sizlere yereldeki örnekleriyle beraber anlatabilme şansı bulabildik. Bu çabalar muhtemelen çoğalacaktır. Biz de İklim Acil Programı'nda iklim krizinin acil bir öncelik olduğu ile alakalı harekete geçen yurttaşların sesini duyurmaya devam edeceğiz efendim. Ee, bu haftalık bu kadar diyorum. Ben Can Tonbil, Teknik Masa'daki arkadaşım Rob Tayara teşekkür ederek sizlere e, iyi bir gün diliyorum. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.